Günün ve haftanın ilk sorusu şöyle hocam, üzerinde bir hayvan figürü veya bir canlı figürü olan bir tişört veya bir giyecekle namaz kılsak eğer bu namaza zarar verir mi? Evet, bismillahirrahmanirrahim. İslam dini ilk tebliğ edilmeye başladığında itikadi açıdan zarar verici unsurlar üzerinde durmuştur. Mesela ateş perestler var. O, o sebeple ateşe karşı namaz kılmanız yasaklanmış. Hı hı. E, yahut herhangi bir varlığa tapma şeklinde puta tapma tarzında ona eğilme tarzında olan davranışlar yasaklanmıştır. E, o sebeple Peygamber Aleyhisselam'ın yasaklamalarında e, mesela put perestliği çağrıştıracak davranışlardan uzak kalınması üzerinde özellikle duruluyor. Suret bulunan eve rahmet meleklerinin girmemesi hadisi buna dayanmaktadır. Yani o dönem bir yerde bir suretin bulunması zaten putperestlikten gelen bir anlayış, bir zihniyet, bir kavim için tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla bu zararlı, tehlikeli onsurlardan e, İslam'a giren, Müslümanlığı, Müslümanları Peygamber aleyhisselam uzaklaştırmaya gayret etmiş, çalışmış. Fıkıh kitaplarımız açtığımız zaman mesela boydan ayağa kadar tamamen bir canlıya ait insan resmi hı hı. yahut bir canlı hayvan resmi vesair türü şeylerin odada asılı bulundurulmasını caiz görmüyorlar, mekruh görüyorlar. Ee, bu tür şeyler namaz kıldığınız yerde kıble istikametinde ise daha e, durum biraz daha vahimleşiyor. Arkada olması o kadar değil ama e, bu tür nesneler yani e, bir canlı sureti, insan sureti olabilir, hayvan e, resmi olabilir. Buna benzer şeyler kıble istikametinde olmamalı. Hatta e, canlı e, figürün bir mekana asılmaması gibi tavsiyelerde söz konusu. Şimdi siz bir giysi alacağınız zaman neye dikkat etmeniz lazım? Tabii bundan ibadet edeceksiniz. İbadette yasaklanan bir takım unsurlar var. Nedir? İşte canlı bir hayvan figürü yahut bir insan figürünün resminin elbisenizde, gömleğinizde olması ve bu halde namaz kılmanız Peygamber Aleyhisselam'ın öğretisiyle bağlaşmıyor. O noktada namazının sahih olmakla birlikte e, kerahetten, mikruh olmaktan hali değil. E, ne yapmak lazım? E, bu tür elbiseleri almamak gerekiyor. Aldık, giydik, namaz kıldık sahih mi? Evet sahih. Fakat e, mümkün mertebe bir dahi bu tür elbiseleri almamak ve bunlarla namaz kılmamak en güzel olan davranıştır.